Hacer-ül Esret. Şöyle bir taş. tefere Avrupalılar bizi Hacer-ül Esret'e tabi zannediyorlar. Evet. Kutberi e zannediyorlar evet. bizi evet. Hacer-ül Esret'in manası başka. Orada cenab bak, Hak Enbiya, Enbiya Aleyhisselam'dan Resul-i Ekrem'e bir dair ahd-ı feymal olmuş o taşın üzerinde. Kutsiyeti orada o taşın. Sonra o indirildi. Bakın da nur içinde öyle parlıyor. Nurunun görüldüğü yerlere kadar orası bir şey olmuş. Nikat olmuş. Derdin nuru göründü, orası mikat olmuş. Sonra insanlar yüzü süre süre süre taşın üzerine böyle, kararmış günahtan. Sipsiyah olmuş, kararmış. Sipsiyah. Allah Allah. Ya günahtan kararmış böyle. Allah. Tabii insanların günahını. Herkesi gücünü süre süre. Parlıyormuş böyle. Semavi Allah bir Allah Allah Allah. Hazir el